Hasan Tahsin Feyizli'nin hazırladığı Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim Meali El Nisa Suresi 142-176. Ayetler Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla Münafıklar kalplerinde küfrü ve düşmanlığı gizleyip dilleriyle iman ettiklerini söyleyerek güya Allah'a hile yapmak isterler.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 mutlak galip, mutlak hüküm ve hikmet sahibidir. Fakat Allah sana gönderdiği Kur'an'la şehadet eder ki, onu kendi ilmi ezelisiyle indirmiştir. Melekler de şahitlik eder. Zaten şahit olarak Allah kafidir. Doğrusu sana gelen ayetleri tanımayıp küfre sapanlar ve Allah yolundan insanları men edenler, elbette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 Buna karşılık yaptıkları işler elbette Allah yanında boşa gitmiş olacaktır. Şüphesiz inkar eden küfre sapan ve zulmedenleri Allah ne bağışlayacak ne de başka bir yola iletecektir. Ancak içinde ebedi kalacakları cehennem yoluna iletecektir. Bu da Allah'a göre çok kolaydır. Ey insanlar! Resul size Rabbinizden gerçeği, Kur'an'ı getirdi.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 Hasan Tahsin Feizli'nin hazırladığı Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim Meali El Nisa Suresi 142-176. ayetleri dinlediniz. Meali okuyan Erol Eren Dipnotlar Fatih Özkul